أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاكلي والشيطان رب وقريعين، فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَإِن تَنْتَهُوا قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَنْ يَا مَوْلَى لَوْ قَضَيْتَ Yes. Yeah. be جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وام بام بي وعند اذا ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي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 Yani fetret döneminin müminlerinden, Müslümanlarından. Daha vahiy gelmeden, aleyhissalatü vesselam Efendimiz nübüvvet tacını giymeden o la ilahe illallah diyen biri Muhammedun Resulullah diyememiş. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görme şerefini erememiş. Biz asr-ı saadet dünyasına yakın bir zaman diliminde...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 Son Nebi'nin ayak izlerini arayacak. Hazreti Ömer'in babası Hattab, yenidir aslında Zeyd. Zeyd'in babası Amr, Hattab'ın öz kardeşidir. Amcası yiyenine bu dinden vazgeçtiyip baskı yapacak. Ama Zeyd vazgeçmeyecek. İşkence edecek. Daha İslam ortada yok. İslam adına yıllar sonra ashabın Daya, dayanamayacak kadar işkencelere tabi olduğu o zaman diliminde zeyt o işkencelere muhatap olacak Ve bir gün gelecek son nebiyi aramak için Şam'a gidecek Busra'ya gidecek Hicaz'ın muhtelif yerlerine gidecek Arayacak arayacak bulamayacak en son bir rahip görecek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 Ne demekmiş anladınız mı? Aksaray'da anlattım ben onu. Başlığımız şuydu. Muvahhid bir babanın kabul olmuş duası. O odur. Muvahhid bir babanın kabul olmuş duasıdır. Sayit İbni zeyt böyle bir babanın evladı. Atike Binti zeyt böyle bir babanın evladı.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 Ayşe annemizle anneleri bir, bir de Muhammed var, onun annesi Esma binti Ümeys. Ona ait Hz. Ebu Bekir'in hatırası yok, çünkü o 3-4 yaşındayken Hz. Ebu Bekir vefat ediyor. Sonra Esma binti Ümeys ile Hz. Ali evleniyor ve Muhammed İbni Ebu Bekir Hz. Ali'nin terbiyesinde yetişiyor.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 onun şehadetinin üzerinden altı yıl geçmiş. Devir, Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir. Taif'ten bir heyet gelmiş, Müslüman olmuşlar. Hazreti Ebu Bekir'in huzurunda konuşuyorlar. Hazreti Ebu Bekir o anda bir ustanın elinden çıktığı belli olan bir ok kaldırıyor havaya. Ey Taifliler diyor.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 Ona hamd ederim. Siz ne büyük insanlarsınız, ey büyük insanlar, radıyallahu anhum ecmain. Büyüklerin sözleri de büyük, adımları da büyük, attıkları her adım bambaşka şeyler bize öğretiyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah öyle bir hayat ve neticesi şahadet olan bir yürüyüş.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 Çok güzel bir evlilikleri olur. Aradan bir müddet geçer. Cemel vakası olur. Tarihler hicretin 36. yılıdır. O vakadan geriye dönmek ister Zübeyir bin Avvam. Sıbaa Vadisi diye bir vadide namaz kılarken Amr İbni Cüm Cürmüz isimli Cühmüz isimli bir cahilin kılıcının muhatabı olur ve şehadete o da yürür.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 Musab'ın hanımı hamneye söyleyecek Musab Uhud'un meydanında Allah Resulü'nün kefareti olarak doğrandığı zaman ki o gün bir hırka giymiş Yiğidim zaten benzer Allah Resulü'nü Resulüne bir de bir hırka giymiş Görenler sanki onun Resulullah olduğunu zannediyorlar İbni Kami isimli zalim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 Beş tane isim aslında çok isim söyledim de özellikle beş tane isim hayatın beş ayrı alanına ait bize mesajlar verdiler. Kimdi bu beş isim? Zeyd İbni Amr bize dava adamlığı nasıl olur onu öğretti. Hazreti Ebu Bekir bize babalık nasıl olur onu öğretti.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 bir daha tekrar ediyorum. Hanımlık sabır, sebat, vefa ve metanet ile olur. Yuvayı yapan ve samanlığı seyrana çeviren ancak hayat yoldaşı olma özelliğini kazanır. Bunları yapamazsan nasıl cenneti ayağının altında taşır ve nasıl saliha hanım olabilirsin ki?